Bismillah, elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Sevgili dinleyiciler, bugün hırsızlık kavramını işlemeye başlayacağım inşallah. Bir Kur'an kavramı mahiyetinde hırsızlığı ve cezasını, günümüzdeki hırsızlık çeşitlerini ve belki onlarca, yüzlerce çeşidi olan günümüzde çalıp çırpmayla alakalı değişik boyutlara yansıyan, hırsızlık kategorisine girebilecek durumları değerlendirmeye çalışacağım. Hırsızlık eski Türkçede uğrulama, Arapçada sirkat veya serika kelimeleriyle ifade edilmiş. Belki insanlık tarihi kadar eskiye dayanan bir ahlaki problemdir. Bütün dinlerde isterse sonradan uydurulan beşer ürünü olsun anlayışlarda her türlü kanun ve kurallar içerisinde yasak sayılmış çirkin bir huydur. İslam kadar hırsızlığın problemlerini çözmeye çalışan başka bir anlayış yoktur diyebiliriz. Dolayısıyla günümüzde gayrimeşru yaşayışa tüm özgürlük hakları verilirken hak edene hak ettiği cezalar esirgenir. Dolayısıyla öyle sosyal ve siyasal yapı hırsızların takdir edilmesine Onların ödüllendirilmesine, cezalardan kurtulacak bir sürü ayak oyunlarına kapı açar. İslamsa öncelikle hırsızlığa giden yolları tümüyle başta devlet eliyle olmak üzere sosyal yapıyı eğiterek ve vicdanlara Allah korkusunu yerleştirerek alt yapıyı tümüyle hırsızlığa engel olacak şekilde düzenleyip nasılsa onlarca engeli aşan yapısı bozulmuş, kangren olmuş bir organ kabilinden problemli insanlara büyük cezalar verir. Dolayısıyla toplumun hırsızlık endişesinden emin bir şekilde yaşayacağı şekilde hırsızlara hak ettiği bir karşılığı daha dünyadayken gösterir. Hırsızlık, başkasının koruma altındaki malını gizlice almak, temyiz gücüne sahip bülüv çağına gelmiş bir kimsenin başkasının Korunan ve bozulmayan şeylerden olan ve miktarı on dirhem gümüş para veya bunun değeri kadar bir malını gizlice çalmak anlamına gelir. Dolayısıyla hızırlığın tanımında önce bir, bülü yaşına yakın bir yaşta olması gerekir. İki, başkasının korunan bir malının ve bozulmaya mahkum olmayan bir eşyasının gizlice alınmasını içerir. ...ve hırsızlığın cezasının takdir edilmesi için bunun on dirhem gümüş para veya bunun karşılığında bir mal olması şartlarını koyar. Cezanın ağırlığı gibi aynı zamanda hangi şartlarda bu ağır cezaların verileceği İslam hukukunda ayrıntılarıyla değerlendirilmiştir. Öncelikle ifade edelim ki hırsızlık, kitap, sünnet... ...ve icma delilleriyle... ...kesin bir şekilde yasaklanmıştır. Kur'an'da şöyle buyrulur. Hırsızlık yapan erkek... ...ve kadının ellerini kesiniz. Maide suresi... ...38. ayet. Hat cezası uygulandıktan sonra... ...çalınan mal elde bulunuyorsa... ...bu malın... ...sahibine iade edilmesi gerektiğinde... ...İslam hukukçuları arasında... ...görüş birliği vardır. Ancak çalınan mal... ...telef olmuşsa... Tazmini gerek, gerekip gerekmediği alimler arasında ihtilaflıdır. Hırsızlığın tekrarı halinde İslam hukukçuları ilk hırsızlıkta hırsızın sağ elinin ikincisinde ise sol ayağının kesileceği konusunda görüş birliği içindedirler. Yalnız hırsızlık cezasının uygulanabilmesi için hırsızda veya çalınan malda bazı şartların bulunması gerekir. Hırsızla ilgili şartları önce değerlendirirsek hırsızın hat cezasına ehil olması gerekir. Bu da onun akıllı ve erginlik çağına ulaşmış olmasını gerektirir. Bu yüzden küçük çocuklarla akıl hastalarına hırsızlığın ağır cezası olan hat cezası uygulanmaz. Yani onların elleri kesilmez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, meşhur Buhari'nin e, rivayet ettiği, ee, diğer hadis kitaplarının da çoğunun aldığı e, bir rivayette şöyle buyurduğunu biliyoruz. Üç kişiden kalem kaldırılmıştır. Yani bunların cezası yoktur. Ergenlik çağına kadar çocuktan, iyileşinceye kadar akıl hastanasından ve uyanıncaya kadar da uyuyandan kalem kaldırılmıştır. Bunların cezası uygulanmaz. Hat cezası <gülüyor> ...fiilin suç işleme kastıyla işlenmesini gerektirir. Küçük çocukların veya akıl hastasının fiili ise suç olarak nitelendirilemez. Çünkü onlar bunun ne kadar büyük bir suç olduğunu yeterince idrak edemezler. E, akıllarını normal bir insan gibi kullanma imkanlarına sahip olamazlar. Çalınan mallarla ilgili de bazı şartlar vardır böyle bir hat cezası dediğimiz elin kesilmesi gibi bir ceza için. Bir, malın mütekavvim olması gerekir. Yani insanların değer verdiği, tecavüz yoluyla telef edildiğinde ödenmesi gereken ve İslam hukukuna göre de alım-satımı meşru olan, caiz olan bir mala mütekavvim mal denir. Dolayısıyla mesela bir insan şarap veya domuzu çalmış olsa bunun cezası olmaz. Çünkü bunlar Müslüman hakkında kıymetli bir mal kabul edilmez. Veya hür bir insanı çalıp da köle diye satmaya kalkma konusu da benzer şekilde değerlendirilmiştir. Yani malın mütekavim olması gerekir. İki, malın nisap miktarında olması lazımdır. E, nisap miktarı alimlere, mezheplere göre kısmen değişiklik gösterse de e, genellikle belirli bir meblağı aşması şart koşulduğundan bunun günümüzde iki koyun elde edilecek iki koyunun karşılığı iki tane kurbanlık koyunun karşılığı miktarda bir alım gücüne bir paraya tekabül etmesi yani 28 gram gümüş para bir dinar 4 gram altın para karşılığında bir mal olduğu olması gerektiği en azından vurgulanır. Yani bundan daha aşağı bir mal için hat cezası el kesme cezası verilmez. Yani küçük şeyler e, aşıran küçük e, meblalar çalana böyle ağır cezalar verilmez. Daha hafif hapis cezası gibi başka türlü tazir cezası dediğimiz cezalar verilir. Hırsızlık hesabı e, alimler arasında ne kadar olacağı konusunda ihtilafa düşünse de ee, tekrar edeyim, belirli bir miktar en azından bir kurbanlık koyun veya Hanefi mezhebine göre iki kurbanlık koyun e, miktarı bir paraya tekabül etmesi gerekir. Üçüncüsü ise çalınan şeyin koruma altında hırz altında olması gerekir. Arapçada fıkhi terim olarak hırz bir şeyin korunduğu yer demektir. Terim olaraksa ev, dükkan veya çadır gibi adetler bakımından insanların mallarını korumak için yapılan yerleri ifade eder. Dolayısıyla koruma altında bulunan bir malın çalınması e, böyle bir hat cezasına e, sebep olur. Ağaçtaki meyve veya hurma gibi şeylerde el kesme yoktur denilir hadis-i şerifte. Dolayısıyla koruma altında olmadığından ağaçtan veya tarladan bir şeyin çalınması hat cezasına e, sebep olmaz. Dördüncü bir Şart, çalınan malın biriktirmeye elverişli olması, çabuk bozulacak şeylerden olmaması da gerekir. Beşinci şart, çalınan malın aslı itibarıyla mubah olmaması gerekir. Altıncı şart, çalınan malda hırsızın alma hakkının bulunmaması gerekir. Az da olsa hırsızın onda hakkı var ise kendi payı da bulunan bir malın çalınmasında. Hat cezası dediğimiz el kesme cezası verilemez. Yedinci şart, hırsız için çalınan malda bir mülk, mülk tevili veya mülk şüphesinin bulunmaması gerekir. Söz gelimi devletin malından, e, hazine malından çalan bir kimseye hat cezası uygulanmaz. Çünkü kendisinin de e, bir o devletin vatandaşı olması, o toplumun bireyi olması yönüyle onda hissesi bulunduğu için... Hat cezası uygulanmaz. Tabii ki başka bir ceza, e, tazir cezası dediğimiz e, başka cezalar uygulanır ama ağır ceza olan el kesme cezası devlet malından çalındığı ve devletin malında insanların da hakkı olduğundan dolayı kendi hakkımı aldım diye bir tevil e, geçersiz de olsa bir tevil yapma durumundan dolayı e, başka bir ceza verilecek olsa da el kesme cezası verilemez. Çünkü şüphe bulunan yerde hat cezası uygulanmaz. Yoksulların yararlandığı bir vakıftan mesela insan çalmış olsa, çalan adam da fakir olsa işte ben kendi hakkımı almıştım diyebileceği için hat cezası uygulanmaz. Sekizinci şart, hırsızın koruma altındaki yere girmek için izinli sayılmaması gerekir. Yani bir kimse mahrem akrabalarından veya eşinden bir şeyler çalsa yine hat cezası dediğimiz el kesme cezası uygulanmaz. Yani akrabalardan, yakın akrabalardan çalınan malın cezası daha hafif bir ceza ile karşılanır. Bunun yanında yine malı çalınanda da bulunması gereken şartlar vardır. Bunların uzun uzun fıkıh kitaplarında değerlendirilmesi gerekir. Hırsızlığın ispat edilmesi iki akıllı Müslüman erkek şahit tarafından görülüp Kesinlikle suçüstü yakalanması veya hırsızın itiraf etmesi gerekir ki bu şartların tümünün yerine gelmesi için çok özel durumlar gerekir. Dolayısıyla İslam'da e, el kesme gibi bir cezanın e, çok az uygulandığı ve daha çok korkutucu bir unsur olarak e, hırsızlığı caydırıcı bir fonksiyon gördüğü, bütün e, objektif araştırmacılar tarafından kabul edilen bir husustur. Bazılarının işte şeriata, İslam hukukuna çatarken el kesmek, kol kesmek e, ifadelerini ulu orta gündeme getirmesini, işte bir aç insanın fırından ekmek çalması, lokantadan yemek çalması hemen el kesmeyle cezalandırılıyor gibi ağır ithamlarda bulunması saydığım, hırsızlık cezası ile alakalı hususlarla, hususların bilinmediği açısından ya da bilinmek istenmediği açısından İslam'a bir iftiradır, hakarettir ve kesinlikle doğru değildir. İslam'a çatmak için bulunmak istenen bahanelerdir. Ve savunulurken İslam savunulmaz. İslam'a hakaretler edilirken hırsızların savunulduğu Hırsızlık düzeninin savunulduğu bir anlayışı da ortaya çıkarır. Dolayısıyla Yavuz Hırsız'ın ev sahibini bastırması gibi e, İslam'a bu noktada dil uzatanların hangi zihniyete sahip olduğu, kimden yana, neyden yana olduğunun ortaya çıktığı da değerlendirilebilir. Kendisinin de böyle bir ağır cezaya muhatap olmaması için bu tür tavırları takındığı değerlendirilebilir. Evet İslam'da bazı suçlara ağır cezalar e, konulmuştur. Çünkü İslam e, insanların emniyet içerisinde güven ve huzur içinde yaşamalarını temin eden bir sisteme sahiptir. Fakat e, İslam'ın hakim olduğu bir sistemde, İslam devletinin bulunduğu bir durumda ancak böyle ağır cezalar verilir. Her şeyin hırsızlığı teşvik ettiği, eğitim kurumlarının, sosyal yapının, kapitalist düzenin ee, hep israfa zenginliğe özenmeye ve habire tüketime dayalı kandırmacaya reklama dayalı bir sistem içerisinde e, insanların Allah korkusu içinde büyümediği bir yapıda e, kişilerin hırsızlık yapmasına İslam böyle e, cezalar elbette koymaz e, kendisine ait bir toplum kendisine ait bir devlet yapısı içerisinde İnsanları tümüyle eğiterek, e, sosyal adaleti sağlayarak, e, açları doyurarak, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını zekatla, sadakayla, infakla, devletin e, sosyal bir yapı olarak insanlarını doyurmasıyla sağlayan bir sistemde e, onlarca engeli nasılsa aşmış olan fıtratı bozulmuş ve toplumu ifsad edecek bir insana ancak böyle e, hat cezaları tatbik edilir. O yüzden e, İslam'ın e, ceza sistemini ancak İslam'ın uygulandığı, İslam'ın tümüyle tatbik edildiği bir ortam içerisinde değerlendirmek gerekir. E, böylesine yanlış sistemlerin hastalıklarını İslam'ın düzeltmesi de, böylesine yanlış sistemlerin bataklık olarak oluşturduğu sivrisineklere e, ceza vermeyi de, e, böylesine e, hırsızlığı teşvik eden insanların, e, bir toplumda ağır cezayı İslam'ın vermesi de beklenmez. Kur'an-ı Kerim'de hırsızlık anlamına gelen sirkat ve türevleri dokuz yerde kullanılır. E, Hadis-i şeriflerde de hırsızlıktan e, değişik şekillerde e, ahlaki bir problem olarak e, ve imanla da bağlantılı bir e, vebal olarak bahsedilir. E, Kur'an-ı Kerim'de Maide suresinin 38 ve 40. ayetlerinde e, hırsızlık edenlerin cezası vurgulanır ve ayeti e, meal olarak üç ayeti beraber okursam e, şu şekildedir. Hırsızlık eden erkek ve kadının yaptıklarına karşılık bir ceza ve Allah'tan başkalarına bir ibret olmak üzere ellerini kesin. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Kim bu haksız davranışından sonra tövbe eder ve durumunu düzeltirse şüphesiz Allah onun tevbesini kabul eder. Allah çok bağışlayan ve merhamet edendir. Bilmez misin ki göklerde ve yerde ne varsa hepsinin mülkiyeti Allah'a aittir. O dilediğine azap eder ve dilediğini bağışlar. Allah her şeye hakkıyla kadirdir buyurulur. Maide 38-40 ila ayette. Yine Mümtahine suresi 12. ayette mümine kadınların Allah'a şirk koşmamak ve hırsızlık yapmamak zina etmemek üzere peygamberimizle beyat etmeye geldikleri zaman beyatlerini kabul etmesini peygamberimize e, ifade eder. Dolayısıyla Müslüman erkek veya hanımların e, İslam devletine ve onun temsilcisi olan baştaki yöneticiye beyat etme konusunda hırsızlık yapmamaya da söz vermeleri ee, bir e, ayeti kerimede vurgulanmış olur. Peygamberimizin sünnetinde hırsızlık dünyevi ve uhrevi bir dizi e, yaptırım ve sorumluluğu gerektiren ağır bir suç ve büyük bir günah olarak nitelendirilmiştir. Suçu sabit görülen hırsızlara cahiliye döneminde de var olan el kesme cezası sünnette uygulanmış. Ayrıca suçun önlenmesi oluşması cezanın tatbik esasları konusunda da hukuki ve insani açıklamalar getirilmiştir. Uygulama örnekleri sergilenmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öncelikle e, hatırlayalım ki komşusu açken tok yatan mümin değildir, bizden değildir buyurur. E, Sahih Buhari'nin e, ve İmam Buhari'nin rivayet ettiği edebil Müfred'in e, rivayet ettiği e, hadiste. Yine emaneti sana emanet eden kişiye ver ve sana hiyanet eden kişiye sen hiyanet etme denilir. Allah buyurdu üç sınıf insan vardır ki kıyamet gününde ben onların hasmıyım. Allah böyle diyecek kıyamet gününde. Biri benim adıma yemin edip de ahdini bozan kimse. İkincisi hür bir insanı köle diye satan e, ve parasını yiyen kimse. Üçüncüsü bir işçiyi ücretle tuttuğu halde onu çalıştırıp işini tam yaptırdığı halde onun ücretini Hakkıyla vermeyen kimsenin ben hasmıyım diyecek Allah öteki dünyada. Buhari'nin ve İbn Mace'nin rivayet ettiği hadis-i şerifte. Dolayısıyla çalıştırılan işçinin ister tüzel kişiler çalıştırsın, ister özel kişi, ister devlet çalıştırsın, hakkının verilmesi ve ona yetecek bir imkanın oluşturulması gerekmektedir. Hırsızlığa giden yolların tümüyle Önce tıkanılması e, şartı istenir. Yine İbn-i rivayet ettiği hadiste işçiye ücretini teri kurumadan veriniz buyurulur. Başka bir hadiste de Allah'ın laneti rüşvet verenin ve alanın üzerinedir veya onların üzerine olsun e, şeklinde e, anlayacağımız ifade kullanılır. İbn-i Tirmizi'nin ve Ebu Davud'un rivayet ettiği hadiste. Evet. Ey insanlar sizin aranızda bana bir takım haklar geçmiş bulunuyor. Kimin sırtına vurmuş isem işte sırtım. Aynı şekilde kısas yapsın. Kime hakaret ettiysem gelsin öcüne alsın. Kimin malından bir şey aldıysam işte malım gelsin ondan alsın. Ben ona düşmanlık ederim diye asla çekinmesin. Çünkü bu benim yapabileceğim bir şey değildir. Şunu bilin ki benim en sevdiğim kişi bende hakkı varsa hakkını alan ya da hakkını helal eden kişidir. Böylelikle ben nefsim rahat ve huzur içerisinde Rabbime kavuşmuş olurum diye buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla helallık dilemekten öte kime hakkı geçtiyse kimin hakkı Peygamberimizde varsa gelip almalarını e, söylüyor. Hakaret edene kendisine de hakaret etme hakkını malını yanlışlıkla Almış olsa kendi malından o miktarda almasını isteyen bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem var. Hangi devlet yetkilisi vatandaşlarına böyle diyebilir? Ee, hangi e, yönetici, hangi sistemde bütün e, yönettiği insanlardan en küçük çapta onların hakkı olamayacağı bir şekilde değerlendirme yapar? Veya böyle bir duyuru yapılınca binlerce, yüz binlerce, milyonlarca insanın, ...hak talebinde bulunmayacağını nasıl değerlendirebilir? Dolayısıyla önce yetkililerin, devletin, bütün insanların haklarını gözetmesi, en küçük çapta hırsızlığa, haksız mal edinmeye, kendisi de, çevresini de, göz yumduklarına da alet etmemesi gerekir ki hırsızlığa giden yollar tıkanmış olsun. Yine... Allah size verilmesi gereken borcunuzu vermemeyi ve almaya hakkınız olmayan şeyi de almayı haram kıldı buyurur Buhari ve Müslim'in rivayet ettikleri hadiste. Kimin malının yanına gasp etmek veya çalmak için gidilir bu maksatla mal sahibiyle kavga edilir mücadele edilir ve mal sahibi malını savunduğu için öldürülürse o kimse şehittir ve ona cennet vardır buyurulur Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği hadiste. ''Kim apaçık bir şekilde malı gasp ederse veya cebir kullanarak yağmalarsa o kimse bizden değildir.'' buyurur Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine hırsızın hırsızlık yaparken Müslüman olarak hırsızlık yapamayacağı ifade edilir. Küçücük bir mal için hırsızlık yaptığı ve dolayısıyla elinin kesildiği insana Allah lanet etsin der ve beddua eden hanımına hırsızlık yapan kimseye beddua edene ve duanı hafifletme diye ve dua edilmesinin caiz olduğunu hırsızlara karşı ifade eder peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili dinleyiciler, malın korunmasıyla alakalı, İslam toplumunun hırsızlığa giden yolu tıkamasıyla alakalı, bulunmuş malla alakalı İslam hukukunda ayrıntılı geniş bilgiler vardır. Vaktimiz olursa bunları ilerleyen zamanda gündeme getirmeye çalışırım. Ama ben bu girişten sonra günümüzdeki hırsızlıkla alakalı binbir çeşidi olan sosyal siyasal yapının da suçlu kategorisinde koymamız gereken durumu tahlil etmek istiyorum. Hırsız kelimesinin aslı Türkçe'de büyük ihtimalle hayırsız kelimesinin bozulmasından oluşmuş bir anlama sahip olduğu değerlendirilebilir. Hayırsız kelimesi kullanıla kullanıla Hırsız kelimesine dönüşmüştür. Yani hayırsız, uğursuz anlamına gelir hırsız demek. İkinci bir değerlendirmeye göre de ır, utanma, sıkılma demektir. Dolayısıyla ırlı, utanan, saygılı anlamına gelir. Hırsız da utanmaz, sıkılmaz, saygısız anlamına gelir. Dolayısıyla ırsız kelimesi hırsız diye h ilave edilerek o şekle dönüşmüş denilebilir. Kırgız kelimesinden de türediği lügatlarda ihtimal olarak vurgulanır. Eski Türkçe'de hırsız anlamında uğru kelimesi. Hırsızlık anlamında da uğrulamak kelimeleri kullanılırdı. Uğru gizli saklı demektir. Gizli iş gören, hırsız, çalıcı, uğrayıp alıcı demektir. Anlam genişlemesiyle uğradığını, karşısına çıkanı alıp götüren, çalan yani ılgarlayıp kaçan kimse anlamında hırsız, hırsız denilmiştir. Ve eski Türkçe'de de Uğrusuz uğru kelimesi kullanılmıştır. İslam'da mal ve mülk anlayışı dünyanın sınav alanı olduğu bilinci, Allah korkusu ve haram inancı bir Müslümanın hangi yönetim içinde ve hangi sosyal çevre içinde olursa olsun her çeşit hırsızlığa giden yolu cehennem gibi görüp sakınmasını sağlar. Biliyoruz ki malın mülkün sahibi biz değiliz. Bütün mülkün sahibi Allah'tır mülkün sahibinin dilediğine, dilediği kadar emanet olarak verdiği ki Ali İmran suresi 26. ayette bu vurgulanır, buna razı olmayıp kendine verilenle yetinmeyerek başkasının hakkını gasp etmeye kalkışması, birkaç yönden Allah'a yani mülkün esas sahibi olan malikül mülke isyan kabul edilir. İslam hukukunda hırsızlığın cezası son derece ağır olmakla birlikte, İslam hukukçuları suçun oluşmasını ve cezanın uygulamasını çok sıkı şartlara bağlamış hadis-i şeriflerden ve peygamberin tavsiyesinden yola çıkılarak bu şartlardan birinin bulunmaması veya şüpheli olması durumunda had cezasının düşmesi ilkesini benimsemiştir. Dolayısıyla İslam toplumunda öyle nice insanın kolları kesik gezdiği sakatlar toplumu olarak düşünülebilecek bir toplum olduğu kesinlikle doğru değildir. Hiçbir tarihçi hiçbir dönem için böyle bir ifadeyi söylemez. Bunlara ilaveten toplumda kişileri hırsızlık suçunu işlemeye iten sebeplerin en aza indirilmesi yönünde, hırsızlığa giden yolların tümüyle tıkanması yönünde nice tedbirleri İslam almayı emretmiş ve devletin üzerine evvela görev olarak sunmuştur. Bundan dolayı ilk İslam toplumunda hırsızlık olaylarının eskiye özenle, eskiye oranla çok çok azaldığı Peygamberimiz ve Hulefai Raşid'in dönemlerinde el kesme cezasının birkaç kişiyle sınırlı olacak kadar çok az sayıdaki olayla sınırlı kaldığı kesin olarak bilinmelidir. Fıkıhçıların ortaklaşa ifadelerine göre hırsızlık için öngörülen ceza, işlenen suçun ağırlığına uygun olarak ibret verici yönü bulunan, hem hırsızlığa teşebbüs ve niyet eden kimseyi Caydıracak, ıslah edecek ve gerekli tedbirleri almaya zorlayacak nitelikte bir cezadır. Öte yandan hırsızlık suçuna ceza uygulamak amaç değil, belki son çare olarak değerlendirilmiştir İslam hukukunda. Önemli olan hırsızlığı besleyen veya kamçılayan sosyal dengesizliği, iktisadi ve manevi sıkıntıları azaltmak hatta yok etmek demektir. İhtirası, eğitimsizliği, ahlaki çöküntüyü ortadan kaldırmak, lüks ve israfı makul makul normal bir dereceye kadar azaltmak İslam'ın sosyal ve devletle alakalı görevidir. Şartlar iyileştirildikten ve gerekli tedbirler alındıktan sonra işlenen hırsızlık suçunun cezalandırılması da adaletin gereği ve İslam'ın toplum düzenini ve hakların himayesini sağlamadaki bir kararlılığının göstergesidir. İslam'ın hırsızlık suçuna karşı koyduğu ceza üzerinde öteden beri ileri geri bir sürü sözler edilmiş. Özellikle İslam düşmanları, şeriatın, İslam hukukunun hırsıza karşı el kesme gibi bir cezasını kendilerine göre ağır görmüşler ve eleştirmeye çalışmışlar. Bunun ağır ve ilkel olduğundan maalesef bahsedenler hala çıkabiliyor. Ancak başka düzenlerin hırsızlığa karşı uyguladıkları cezaların, ...günümüzdeki batı hukukunun hırsıza uyguladığı cezasının hiçbir fayda vermediği... ...cezaevlerinde hırsızlık sanatının inceliklerini öğrenen hırsızların... ...çıktıktan sonra aynı işe hatta daha büyüterek devam ettikleri görülmektedir. Dolayısıyla İslam'ın dışındaki sistemler, beşeri düzenler... ...hırsızlardan yana hırsızları koruyan, hırsızları üreten, hırsızları ciddi manada bir ceza vermeyerek onora eden ama insanların mallarını korumaya tümüyle tedbir almayan sistemlerdir. Eğer bu suç kesin olarak önlenmek istiyorsa iki yoldan gidilecektir. Birincisi eğitim, ikincisi ceza. İslam insanları öncelikle ıslah için eğitim metotlarının en mükemmelini getirmiştir. Hem eğitim kurumlarında hem sosyal yapıda insanların imanlarını takva derecesinde... Yükselterek vicdanlarını terbiye ederek Allah korkusu ve Allah sevgisi, ahiret bilinci içerisinde, başkalarının malına yan gözle bile bakmayacak, başkalarının namusuna en küçük çapta yanlış gözle bakmayacak şekilde insanı terbiye etmeyi, bütün eğitim sistemleri açısından öncelikli olarak birinci sıraya yerleştirmiştir. Buna rağmen hırsızlık eden kimse ya açlık zaruretiyle bunu yapmıştır. Yahut da böyle bir mecburiyeti olmadığı halde sırf çalışıp kazanmayı istemediğinden, tembelliğinden dolayı, ahlaksızlığından dolayı böyle bir hırsızlığı yapmıştır. Birinci halde yani açlığından dolayı karnı doymadığı için hırsızlık yapan bir kimseye el kesme gibi bir ceza kesinlikle söz konusu olamaz İslami bir yapıda. İkinci durumda ise durum mahkemeye intikal etmeden hırsızın tevbe ederek malı iade etmesi, bazı içtihatlara göre mal sahibinin affetmesi, ceza hükmünden önce hırsızın çaldığı mala meşru bir yoldan malik olması gibi sebeplerle yine el kesmesi gibi bir ceza düşmektedir. Buna göre zikredilen cezanın uygulanması çok nadir olacak. Fakat hırsızların ensesinde bekleyen bir kılıç gibi suçu engelleyecektir. El kesmek gibi bir suçun Teori planında kanunda olduğundan dolayı İslami bir yapıda insanlar kolay kolay açıkta bulunan bir mala bile ellerini uzatmayacak, aklından bile hırsızlığı geçirmeyecektir. İslam'a iftira ile karışık düşmanlık yapanların hırsızdan yana tavır alıp onun yaptığını hoş görüp en fazla hırsızlığı basit bir hata şeklinde değerlendirerek İslam'ın hırsıza öngördüğü cezayı eleştirenlerin yargı ve tavırlarında Kasıt ve ihanet derecesinde hem de bir değil, birçok yönden yanlışlık vardır. Bu tip insanlar aç bir kimse bir ekmek çalıyor, İslam bunun elini kesiyor diyebiliyorlar. Bu tür iftiraların neresini nasıl düzelteceksiniz? Bu İslam dışı sistemlerde olabilir. Söz gelimi birkaç sene önce basına, yayına da tümüyle ulaşan öğrendiğimiz bir habere göre baklava çalan birkaç çocuğa, 8 sene yanlış hatırlamıyorsam hapis cezası verilmişti. Ama milyarları trilyonları çalanlarsa Ala bey statüsünde olmuş, cezalardan tümüyle kurtulmuş ve köşeyi dönmüşler ya da yönetici olmaya başlamışlardı. Bunlar İslami yapıda bulunamayacak bir durumdur. İslam elbette hırsızdan yana olmayacaktır. Sizin yıllardır çalışarak, bir tarafa bir köşeye biriktirdiğiniz 10 yıl, 20 yıl, 30 yılın ürünü olan biriktirdiğiniz bir paranın bir hırsız tarafından bir anda çalınması ile karşı karşıya kalmış olsanız hırsıza nasıl bir cezayı takdir edersiniz? Ama hırsızlardan yana olan ya da hırsızlık yapan insanların elbette böyle bir cezayı eleştirmeleri cezasız bir sistemi tercih etmeleri kendileri açısından doğal bizim açımızdansa İç yüzü sırıtan bir durum olacaktır. Evet, İslam'a böylesine ağır cezalar veriyor diye çatan insanlar bu tür iftiraların bir sağlamasını yapıp İslam'ı merak etmeliler. Ve hangi şartlarla İslam'ın hırsızlık suçuna ağır cezayı öngördüğünü değerlendirmeliler. Bu tür karalamalarda bulunup İslam'a çamur atmaya kalkacak kadar ahmaklaşanların derdi dilinki sevgili dinleyiciler, üzüm yemek değil... Bağcı dövmektir. Dolayısıyla İslam'a düşmanlık yapmaya, İslam hukukuna, şeriata dil uzatmaya bir bahane bulmak için bunu yapıyorlar. Onların hemen tamamı cahilliklerinden dolayı bu tür iddialarda bulunmuş değiller. Çoğu tam tersine bilinçli olarak İslam düşmanlığının yansıması olarak İslam'a iftira, cahil halkı da İslam'dan soğutmak, İslam devleti ve İslam hukukundan insanları ürkütmek için... Zalim düzenlerden ve hırsızlardan yana yer almak şeklinde bilinçli bir tavır sergiliyorlar. Yazarlar, gazeteler, bazı İslam düşmanı, etkili ve yetkili insanlar. O yüzden onlara anlayacağı dilden anlatmak gerekmektedir. Bu tür insanların büyük ihtimalle gocundukları bir yaraları vardır. O yüzden mazlum ve mağduru değil, malı çalınanları değil de zalimi, hırsızı yani kendilerini savunmaktadırlar. İslam şeriatına yani İslam hukukuna düşmanlıkları ve İslami devlet isteyenlere tavırları bundan dolayıdır. Kendi basit çıkarları, hırsızlıkları ceza görecek ve kendilerinin sömürü düzenleri, sömürü çarkları iptal olacak da onun için İslami yapıya karşı çıkmaktadırlar. Toplumun mal ve can güvenliğine saldıranlara karşı hak ettikleri adil cezalar, İslam dışı rejimlerde olmaz çünkü Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir buyruluyor Maide suresi 45. ayette Dolayısıyla beşeri hukukla hükmeden Allah'ın indirdiğiyle hükmetmediği için Kur'an'ın zalim dediği insanlar elbette adaletli bir görüş sunamazlar Zalim yöneticilerin zalimlere hak ettikleri cezayı vermeleri de beklenemez onlar hırsızlara ve her çeşit zalimlere arka çıkarken, mazlumlara ve mağdur halka zulmetmiş olmaktadırlar. Gayri İslami düzenlerde hırsızların yaptıklarının yanına kar kalmasından da öte, bunların toplumda imrenilen, özenilen kişiler olarak takdim edilmesi, toplumda etkili, yetkili ve saygın konuma gelmelerinden dolayı hırsızlar, soyguncular, vurguncular, yolsuzluk yapanlar, hortumcular, ve yandaşları Beşeri zalim düzenlerin Yılmaz savunucuları Destekleyicileri olmaktadırlar Elbette bu kimseler İslam'ın gelmesini istemeyeceklerdir İslam hukukunun tatbik edilmesi Allah'ın indirdiğiyle insanların Hükmetmesini istemeyecekler Ona dil uzatacaklar El kesiyor vesaire diye Hakaret edecekler Ve ellerinin kesilmesinden dolayı Gocundukları için Yaraları olduğundan dolayı ...böyle bir e, sistemi dışlayacaklardır. Medyanın düzende etkin ve yetkin kimi çevrelerin... ...şeriata yani İslami hukuka, İslami yönetime karşı çıkıp... ...düşmanlık yapmaları, saldırıp iftiralarla karalamaya çalışmalarının... ...temel sebeplerinden biri sevgili dinleyiciler... ...fakir halkın kanını emen bu vampirlerin sömürü hortumlarının... ...kendi elleriyle birlikte kesilecek olma korkusudur. Düşünün adam hayatı boyunca çalışıp çabalıyor... Dişinden tırnağından artırıp zorla biriktirerek bir köşeye parasını koyuyor. Hırsızın biri de bir ömürlük birikimi bir saatte heder edip gidiyor. Sözgelimi Almanya'da yıllarca çok zor şartlar altında çalışan bir işçiyi düşünün. Yaz mevsimi olmuş, Türkiye'ye izne geliyor. Parasıyla yatırım yapabileceğini düşündüğü için parasını da getirmiş. Daha havaalanında veya otele giderken tüm paralarını hırsızın biri çalıyor. Bu mağdur insan sizin akrabanız, yakınınız, babanız, anneniz olsaydı, amcanız olsaydı ya da kendiniz böyle bir duruma, mağdur duruma düşmüş olsanız, böyle bir işçi statüsünde paranız çalınmış olsaydı. Açıkça söyleyin, hırsızın nasıl cezalandırılmasını isterdiniz? Tüm beşeri düzenlerde hırsızlığa giden yollar tıkanmak şöyle dursun, ekonomik adaletsizliklerle, haksız kazancın cazip gösterilmesiyle, Bin bir çeşit özendirme ile tüketim toplumuna dönüştürülen ve zenginliğin her şey olduğu anlayışı veya anlayışsızlığıyla özetlenebilecek kapitalizmin tek dünya görüşü olarak dayatılmasıyla ahlak ve Allah korkusu kalplerden silindirileceği bir siyasi ve sosyal yapıyla hırsızlık elbette teşvik edilmiş nice insana başka alternatifim yok ki diyecek bahaneler icat edilmiştir. Fırsatı olduğu halde çalmayan, kumar oynamayan, şansını şans oyunları diye masum gösterilen piyango ve çekilişlere bağlamayan enayi sayılmaya başlanmıştır. Günümüzdeki yanlış siyasal ve sosyal yapı içerisinde sayısallar bilmem neleri teşvik eder. Dolayısıyla insanları hırsızlığa, kumara, içkiye, zinaya teşvik ve tavsiye eder. Elbette bunlara ceza veren İslami yapıya karşı tavır alacaktır. Evet, günümüzdeki tüm İslam dışı yönetimlerin hırsızlığın cezası olarak kısa süreli bir hapis öngördüklerini o da, yakalanır da yakalanırsa, yakalanınca bazı kimselere rüşvet vesaire vererek kurtulamazsa bazı telefonlar devreye giremezse ya da küçük hırsızlık yapanların ancak cezalandırılması ile işte İslam dışı sistemler Kısa süreli hapis cezasıyla ödüllendirir mi diyelim hırsızları cezalandırır mı diyelim orasını siz değerlendirin. Çünkü içeriye girip devlet onun karnını doyurur besler ve hırsızlık dersi alıp daha büyük hırsız olarak hapishaneden çeker ve kısa zaman sonra kılıfına uydurarak hırsızlık yapmanın yollarını bulur hapse de girmeden övünülecek bir şahsiyet olarak toplumu kanını emen bir şahıs olarak çökertmeye çalışır. Evet, kapkaç suçunun cezası, bilmiyorum yenilerde değişecekti, değişti mi? 6 ay bir hapis cezası var. İnfaz yasasına göre bu müddetlerin yaklaşık 3'te biri uygulanır. Dolayısıyla kapkaçtan nasılsa yakalanan bir kişi bu suçu ispat edilmiş, araya birileri girmemiş, işini halledememiş ise 2 ay yatar, içeride daha büyük bir hırsızlığın nasıl yapılacağını öğrenecek şekilde... ...büyük kapkaççı veya büyük hırsız olarak çıkar. Ama hiç kapkaççı veya hırsız olarak kabul edilmez. Artık o iyi kurs aldığı ve dışarıda kılıfına göre artık hırsızlık yaptığı için... ...beydir, sayındır, hatırlı kişidir. Bu ünvanlar eski mesleğini yapmadaki uzmanlığıyla yakından ilgilidir. Hortumlamacılığa terfi etmenin bu düzendeki ödülüdür. Etkili ve yetkili yerlere çıkmak şeklinde büyük hırsızların taltif edilmesi... Bunlar hemen hiç yakalanmaz. Yakalansa da tek tük istisna dışında mahkum olmaz. Ya zaman aşımına uğrarlar ya başka bir kılıf bulunur. Efendim cezasız olarak yine etkin ve yetkin bir yapısını sürdürürler böyle düzenlerde. Dışarıdan veya içeriden bolca destek görürler. Şu veya bu şekilde bu işinde ortaklık bağlarıyla bağlı olduğu Etkili ve yetkili kişilerin yardımını görürler eğer içeriye düşmüş olsalar. içeride kısa bir süre misafir edilseler, bey gibi, ağa gibi ağırlanırlar. Ve oralarda ya kurs verirler ya kurs görürler. Ziya Paşa şöyle diyordu. Milyonla çalan nesnede i ser efras birkaç kuruş mürtekibin cayi kürektir diyor. Yani küçük hırsızları Kürek mahkumu yapan sistem milyonlarla paraları çalanların şerefli başlar üstünde yer edindiğini ortaya koyar diyor. Evet bir düşünür de şöyle ifade eder. Küçük hırsızları asıp yok ederler. Büyükleri çok ilerlemiştir. Onlar ülkeyi yönetiyorlar der. Allah'ın geçiminize dayanak kıldığı mallarınızı aklı ermeyenlere vermeyin der. Nisa suresi 5. ayette. O yüzden Tavuti yönetimlerin adil olması da beklenilmez. İnsanlara adalet dağıtması, dolayısıyla mağdurlardan yana tavır alıp zalimlere hak ettiği cezası da cezayı vermesi de beklenmez. İslam gibi Allah'a, Allah'ın hükmüne dayanan sistemler ancak hak edene hak ettiğini, hak ettiği ölçüde verir. Cezayı da hak edene hak ettiği kadar, hak ettiği oranda uygular. İnsanlarda sağlam bir iman ve ona dayalı ahlak ...ve Allah korkusu olmadığı için bu tür kişilerin yaşadığı toplumlar hırsız ve hırsız adayları toplumudur. Cahiliye toplumu İslam'ın anladığı anlamda hak hukuktan, adalet ve insani değerlerden uzak bir toplumdur. Dövizde para bozduran, sarraftan, kuyumcudan yanlış çıkan kimsenin emniyeti, mal ve hatta can güvenliği yoktur. Elinde çantayla pazarda mahallede dolaşan bir kadın her an çantasını kaptırmaktan endişe duymakta, bir kapkatçı dehşetinden emin olamamaktadır. Nice veznedar, biraz cesursa, fırsatını yakaladığı ve kılıfını hazırladığında, kendisine emanet edilmiş paraları bile, zimmetine geçirmekten çekinmeyebiliyor. Bunca zengin hortumcunun, niye banka sahibi olmak istediğinin, 20 civarında banka boşaltma olayından sonra, artık herkes bilmektedir. Allah, bu banka sahibi hortumcuları, faizcilere musallat etmektedir. Kur'an-ı Kerim'de faizin gelirini Allah'ın mahvedeceği Bakara Suresi 276. ayette belirtilir. Bankaya para yatırmak, hırsıza veya görünmeyen hırsız olan enflasyona ya da hastalık gibi para kemiren afetlere davetiye çıkartmaktır aslında. Faizcinin dünyada bile huzuru yakalayabileceği mümkün değildir. Silahlı gasp ve hırsızlık çeteleri de insanların mal ve canlarını güvenliklerini devamlı tehdit edebilmektedir. Başta sinemalar ve televizyon kanallarındaki filmler nasıl soygun yapılabileceğini hem de özendirerek öğretmekte halk da ilimden değil filmden etkilendiği için hayran olduğu sanatçılara soygun rolünde de benzemeye çalışmaktadır. Hırsızlık çeteleri küçük yaştaki çocukları da ağlarına düşürmekte, bunları da kirli emerlerine alet edebilmektedir. Dolayısıyla bir soygun düzeni ve soygunculardan yana olan medya ve benzeri anlayışlar vardır. Soygunun faiz yoluyla, kumar yoluyla, değişik enflasyon yoluyla, kapitalizm yoluyla da farklı şekillerde uygulanıldığını herhalde kafası çalışan namuslu insanlar, görebilmektedir. Nisa suresi yirmi dokuzuncu ayetin mealini vereyim. Ey iman edenler mallarınızı aranızda batıla doğru olmayan yollarla haksız yere yemeyin. Kendi rızanızla yaptığınız ticaret olursa başka nefislerinizi de öldürmeyin. Doğrusu Allah size karşı çok merhametlidir buyurulur. Bu ayette karşılıklı rızaya dayalı ticaretin dışında insanların birbirlerinin mallarını Batıl yollarla yemeleri ve birbirlerini öldürmeleri yasaklanmaktadır. Tefecilik, kumar, rüşvet, gasp, çalma, hiyanet gibi hileli kazanç yollarının hepsi İslam'a göre, Kur'an'ın hükmüne göre batıldır. Bu tür yollarla para kazanmak haramdır. Allah Resulü aldatan kimse bizden değildir buyurur. İnsanın dünyevi olarak zaruri ihtiyacı, beslenme, gıda, yani giyinme, tesettür ve ev yani barınmadan ibarettir. İnsanın zaruri ihtiyacı tekrar edelim, beslenmesinden, giyinmesinden ve barınacağı bir evinden ibaret olduğu halde bu gereksinimlerini israfal ve lükse kaçmadan helal yoldan temin etmesi, kalan birikimlerini de infak etmesi gerektiği halde tüketim toplumunun bir ferdi olarak insan günümüzde ihtiyaç Labirentinde yolunu habire şaşırmaktadır. Alınır, tüketilir, tekrar alınır, alınır, alınır. Ömür biter, alınacaklar ve ihtiyaçlar bitmez. Öyle bir kapitalist düzen içerisinde, öyle bir batılı hayatın yanlış çarkları içerisinde insanlar eskir, sömürülür, habire yıpranır, hayatını mahveder, ahirete zaman ayırmadan, imtihan bilincini değerlendirmeden ölür giderler. İnsanımız artık aklıyla değil, bin bir çeşit göz alıcı illüzyonlarla tahrik edilen, doymak bilmeyen gözleriyle düşünüyor. Daha doğrusu düşündüğünü zannediyor. Çarşılar, pazarlar, marketler, vitrinler de insanın bu midesi olmayan gözlerine nasıl hitap ediyor? Başkalarına, yani kendinden maddi yönden öndekilere bakıyor insanlar. Bu gözüyle düşünen insan, kayese ediyor. O zenginde var, bende niye yok? Ve daha çok harcamak için... Daha çok çalışması, çalışması, çalışması gerektiğini görüyor. Sonra bakıyor ki çalışarak kazanılan para ihtiyaç maskesini takmış. Gereksiz veya olmasa da olurlara yetmiyor. Çalışmadan para kazanmanın yollarını arıyor. Zenginlerin öyle zengin olduğunu düşünüyor, anlıyor. Herkes bir başkasını kandıracak yollar aramaya gidiyor. Kumarın binbir çeşidi, sahtekarlığın hiç akla gelmeyecek şekli, İnsanları en yakınlarına bile itimat edemeyen, güvenemeyen, yardım edemeyen, borç veremeyen durumuna getiriyor. Çevresinde akrabasında bir hırsız veya dolandırıcının kurban olmamış insan bulmak, uzayda canlı aramak kadar zor. Mahallesinde hırsız girmeyen, hırsız girdiği kulaklarına gelmeyen insanımız kalmadı. Arabasına hırsız girmeyen, çalınmayan insanlar artık çok az sayıda oluyor. Yani hırsızla muhatap olmayan ya da muhatap olanla karşılaşmayan insanımız hemen hemen yok denilecek kadar durumda. Cep telefonunu, bisikletini, kapı dışında unuttuğu ya da cami girişinde çıkardığı ayakkabısını çaldırmayan, bir sahtekarın avına düşmeyen, evine hırsız girmeyen varsa son yılların en şanslı insanı seçilmeye adaydır. Arabaları çalınmasın diye çeşit çeşit alarmlar taktırmak çözüm olmuyor. Evlere Çelik kapı taktırmak da hırsızları önleyemiyor. Hırsızlar hırsızlığa giden yolları tıkamadan, insanların kalplerine Allah korkusunu kilit olarak vurmadan bunun önlenebilmesinin böylesine İslam'ın hakim olmadığı sosyal ve siyasal yapılarda beklemek cehennemden güzellik beklemek kadar yanlış bir şey oluyor. Haram ayıp kelimesi artık insanları hiç etkilemiyor. Haram denilince hemen bazılarının aklına irtica geliyor. Avrupa Birliği'ne girmeye şunun şurasında 50 sene kadar bir şey kaldı. Uzatılıp uzatılıp belki 100 sene sonra Avrupa Birliği'ne girdirilecek. Ama bu gerici kafayla almazlar tabi. Gönüllere iman yerleştirmeden, hırsızlığa da diğer sorunlara da çözüm olmaz diyenleri susturun, bastırın. İslami yapı isteyenleri hala susturamadıysanız, bastıramadıysanız, Avrupa Birliği'ne elbette uyum sağlayamamış olursunuz. Onlar işte İslami meseleleri simge ediniyorlar. Esas sorun başörtüsü sorunu, irtica sorunu. Bunlar çözülmeden ne Avrupa Birliği'ne gidilir ne Avrupa sizi takdir eder. Bakın yetkililer ve çok renkli medya Türkiye'nin en önemli probleminin irtica olduğunu söylüyor. Hırsızlık ciddi bir problem olmuş. Olsaydı elbette söylerlerdi. Siz hiç Etkili yetkili mercilerin, medyanın kapkaççılıktan, hırsızlıktan, ahlaksızlıktan, pornodan, içkiden, zinadan şikayet ettiklerini duydunuz mu? Onlar daha iyi bilir canım, onlar büyük insanlar. E, dolayısıyla demek ki irtica en önemli suçmuş da öyle diyorlar. Başka bir problem yokmuş memleketin. Evet, Müslüman olduğunu söyleyen bazı insanlar böyle diyebildiğine göre hırsızların korkacağı bir şey yok demektir. Onların arkasında sistem vardır, derin devlet vardır, sosyal yapı vardır, kapitalizm vardır. Avrupa Birliği'nin de dayattığı özgürlük anlayışları, demokrasi vardır. Ve bir iki aylık hapis cezası değil, hapiste kurs görüp daha büyük hırsız olabilecek bir yaklaşım vardır. Ama Allah'ın koyduğu kurallar onlara göre sert olacak. ...ve adaletli olmadığı iddia edilecek. Allah'ın bizim için seçtiği İslam'ın yaşanmadığı... ...onun yerine çıkarcı insanların düzeni olan... ...acımasız sömürücü kapitalizmin yaşandığı... ...tüm ülkelerde olduğu gibi... ...ülkede de bu ülkede de servetin yüzde seksenine... ...yüzde yirmilik nüfus sahip olurken... ...ve istedikleri gibi harcarken... ...yüzde seksenlik insan nüfusu... ...yüzde yirmi ile yetinmeye çalışıyor. Hırsızlık her şeyiyle özendiriliyor... Hırsızlık değişik kanallarla yapılıyor, uygulanılıyor. Bunları inşallah önümüzdeki haftaya açıklamasını sürdürerek vaktinizi de çalmamak, vaktinizden de hırsızlık yapmamak, dolayısıyla vakit hırsızı konumuna da düşmemek için sözü burada noktalıyorum. Önce Allah'ın yasakladığı bütün haramları çirkin, nefret edilecek bir unsur olarak görüp Allah'ın verdiği emanet olarak mala, mülke, rıza göstermek, ve helal yoldan alnımızın teriyle kazanıp ihtiyacımızın dışındaki dışındakilerini Allah yolunda infak etmek bilincine sahip olma duasıyla Allah'a emanet olun haftaya devam etmek üzere hepiniz hayırla güzelliklerle kalın sevgili dinleyicilerim